Açık Radyo Açık Dergiden mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Bilgi Teknolojileri Güvenlik Yönetimi Uzmanı arkadaşı Murat Lostar ve ben Banu Zeytinoğlu. Bir çarşamba akşamı da dergimizin teknolojinin karanlık yüzü sayfasında sizlerle birlikte olacağız. Murat'cığım bugüne kadar biz e, saldırganlardan bahsettik ama bir şeyden bahsetmedik henüz. İstersen bu programda hatta önümüzdeki programda da ikiye bölüp ...o konudan bahsedelim. O da programatik saldırı çeşitlerinden. Şimdi tamam. ben bunun altında hemen virüsler dediğimde... ...dinleyicilerimiz ne demek istediğimi e, anlamış olacaklar. E, biz en çok virüsleri biliyoruz. Yani bu programatik saldırı çeşitlerinden virüs diyoruz. Bunların hepsi virüs değil herhalde. Bir sürü çeşidi var bunların değil mi? Evet. Nasıl önceki programlarımızda demiştik ki... ...genel olarak biz herkese hacker diyoruz kötü niyetli olanlara... ...ama aslında hackerın altında birçok farklı grup var... Benzer şekilde de bu program yazıp iyi niyetli programcılar bize güzel programlar yazıyorlar... ...oyun programları yazıyorlar, işe yarayan programlar yazıyorlar... ...bir de kötü niyetli programcılar var, onlara da genel olarak virüs diyoruz. Hı hı. Oysa biraz detayına girdiğimiz zaman e, detaylı olarak bilmemiz gereken bir şey var... ...bunların hepsi de birden virüs demek çok doğru değil. Bir kere çok temel bir ayrımdan bahsedelim... ...virüs ve worm ya da worm'un Türkçesi solucanlar... Hı hı. ...aralarındaki en önemli en temel farklılık şu... Virüsler bizim bilgisayarımıza zaten var olan bir programın bir dosyanın bilgisayarımızın içindeki gizli bir yerin içine kendilerini ekliyorlar ya da içine gizleniyorlar. Oysa solucanlar bilgisayarımıza başlı başına bir program olarak başlı başına bir dosya olarak varlar. Peki bu farkı e, anlamak zor herhalde. İstersen öncelikle e, virüslerin biraz daha e, detayına girelim. Yani nasıl virüsün geldiğini anlayabiliyoruz. Bunlar nasıl yayılabiliyorlar? Nasıl korunabiliriz? E, aslında virüslerin de kendi içinde hem nasıl davrandıklarına, nasıl çalıştıklarına göre farklı ayrımları var. Hem de nasıl bulaştıklarına ve nereye gizlendiklerine göre farklı türleri var. Mesela artık yavaş yavaş gündemden çıkmaya başladı. Eskiden e, boot virüsleri ya da boot sektör virüsleri dediğimiz bir virüsler virüs çinsi vardı. Bunlar disketlerin çok yoğun kullanıldığı günlerde disketlerin içerisindeki e, boot sektör denen o baştaki gizli bölüme kendilerini koyarlardı. Dolayısıyla biz bir program bile çalıştırmaya gerek kalmadan disketimizi taktığımız zaman otomatik olarak bilgisayara bulaşırlardı. Bugün artık neredeyse ortadan kalkmış gibiler çünkü internet bize öyle bir bilgi alışveriş ortamı sağlamış durumda ki disket